Evet. Sünnet namazlar kaç rekat kılınacak? Ee, şimdi sünnet namazlar reva Yani bir farz namazına bağlı sünnet namazlar vardır. Neye bağlıdır? Farz namazı. O farzın önünde veya arkasında kılınır. Bir farzın önünde veya arkasında kılınır. Ben bunu alayım yeter. Tamam mı? Bunlar sabah namazından önce iki rekattır. Öğlen namazından önce 2 artı 2 sonra öğlen namazının 4 sonra da öğlen namazından sonra 2'dir. İkindi namazından önce de vardır 2 veya 4 akşam namazından sonra vardır 2 bir de yatsı namazından sonra vardır 2 rekat. Bunların içerisinden 10 rekat müekkettir. Mutlaka kılınması gerekir. Bunların içerisinden 10 rekat müekkettir. Nedir? Mutlaka kılınması lazım. Bu da nedir? Sabah namazının iki rekatı, öğleden önceki, sonraki, akşamdan sonraki, yastan sonrakidir. E, tercih edilen görüş sünnet namazlarının, farz namazlarından tefrik edilmesi için dört rekat tek seferde değil, iki iki kılınmasıdır. Tamam mı? Evet.